الحمد لله القائل في محكم التنزيل لنبيه الكريم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل في سنته المطهرة أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل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 وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ dalal <دَلَالًا> Bütün Selefi-i Salih'in akide derslerine devam ediyoruz elhamdülillah. 11. asıldaydık. O da neyle ilciliydi 11. asıl? Selefi-i Salih'in akidesinde ehl Sünnet'e göre ahlak ve adep yöntemi. Yani de adep ve ahlak yöntemi sünnetin inancına göre bir Müslüman ahlakı adabı nedir? Onu yöntemi nedir? Ana çizgileri nedir? Neyden belli olacak? O ders işliyoruz. O derste de dördüncü dersteyiz. Bundan önce üç tane ders işledik. En önemli konu birinci konudur işledik onu. Eyleye emredip kötülükten nehyetmek. El <gülüyor> emru bil ma'rufi vel nehyi anil Dedik o kadar önemlidir ki bütün peygamberlerin görevi budur zaten. Eylik e emredip kötülükten neyledik. O kadar önemlidir ki bu bazı alimlerimiz İslam'ın altıncı şertidir dedik. Demişler. Ondan sonra ne dersin işledik geçen ders? Eyliğe emretmek. Kötülükten ney ederken ne yapacağız? Hikmetle, güzel öğütle, bunu işledik. Bugün onu tamamlayıcı şey ki her peygamberin olmasa olmazı olan yani de en önemli sermayesi o da nedir? Eylüge emretmekte. Kötülüge nehyederken ne kadar eylik yapsan bunu devam etmek için şeytan bunu bozmamak için ne ister arkadaşlar? Sabır ister. Bugün dersimiz sabırla ilgilidir. Sabrın neyi? Sabrın, sabır çok önemli bir meseledir. Her müminin bilmesi, fıkh etmesi lazım bir meseledir. Ama bugün konumuz sabrın davetçisi, davetçinin terefi. Davetçiye ne lazım sabır, o lazım bize bir biz sabırla ilgili bundan önce beş ders işlemiştik iman derslerinde. O da imanın e, İmanın şubelerinden, ehli, e, ehli imanın sıfatlarından dedik. İmanın şubesi nedir? Sabırdır. Sabır da imandan bir şubedir. 77 şubedir biri. Orada galiba beş ders işlemiştik. Altıncı dersi ben iptal ettim zamanında çok oldu dedir beş ders. Ha? Bunu bir gün gelir zamanı işleriz. Bugün o zamanı geldi işte. Altıncı ne ile ilgiliydi? altıncı ders. Davatçını, davetçi di davetçinin sabrın, davette davetçinin sabrı onunla ilgiliydi. Bugün de tam yeri geldi. İnşallah o altıncı dersi bugün burada işleyeceğiz. Bunu da yap kardeş o o sabrı da bak, paketine bırakır. O sabır oldu altı, altı paket tamamlandı. Beş ters, o kadar sabır önemlidir. Beş ters işledi Hümniden İncil. Sabır nedir? Tanım olarak hepimiz biliyoruz. Sabır, şeytanın oyununu bozmaktır. Kısacası budur. Yani en güzel dilde sabrı anlatmak nedir? şeytanın planını bozmaktır. Şeytan ne sene plan verir? He? Sabrın tersini bir sene sınırlanmak verir, öfçe verir. Değil mi? Acele verir. Hız verir. Bunlar nedir? Bunlar şeytanın işidir. Ne demişler eskiler? Acele işe şeytan karışır. öfçelik akan zerelden oturur. Bunları nereden çıkartmışlar atalarımız? E bu hepsi dinde var. Onun için sabır, sabır, sabır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi üç sefer. Sabır nedir? Hapsun nefs. Nefsi elinde tutmaktır. Şeytanın dediği teccir iş noktası var Ademoğluna. Nefsindendir. Eline alsa o nefsi, istediği gibi seni yönlendirir. Ama sen onu kapıyı kapatacaksın şeytan O neyden olur? Sabırdan Şeytan Şeytan dersene hak etmiş o. Bak dişe diş, reddet onu. Sen sabredin. Bak dersen önce bir biraz önce arkadaşlar sınırlandılar kazan tencere vuruyorlar biz sabredeceğiz niyetimizden Allah Subhanahu haline ne yaptı onları süstürdü bak sabredeceksin sabır işte burada gösterdi sabır meydanı burasıdır anladın mı? Çünkü sen ona etki tepki versen şeytanın istediği budur Sabret, o utanmış ahlamlar davette sabır olması olmazdı. İşte insanoğlu sabır nedir? Kendi öfkeni tutacaksın, şeytanın oyununu bozacaksın. Bu her çeşe olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrın çözümünü böyle vermiştir. Ne demiştir? Tabi nefsini tuttuk. Tuttuktan sonra demiş ki sınırlandın, öfçelendin, ayaktaysan otur. Oturmuşsun sınırlandın o zaman yan, yan yat. Yan yerini değiştir. Git evde Şeytan ataştan yaratılmış, su onu savutur. Sene şeytan üfledi. Kendi lanetinden seni üfledi. O sabır senin olduğu, gözlerin kızardığı, çanak ciba açıldı, yüzlerin kızardığı. Nedir bu? Şeytanın ataşı geldi sana işte. Git hep de sen onu savutursun. Sabır budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem planı vermiş bize. Onun için biz sabredeceğiz. Hele davatçı olmasa olmazıdır sabır. Şimdi o bölümü e, kriterler cereyi okusun Eyüp kardeş. Bu bölümü ondan sonra dersin devamını geçeriz inşallah. Ehli sünnet iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme vazifesi yerine getirilirken insanlardan gelecek olan eziyet ve sıkıntılara Allah Teala'nın şu emri gereği sabredilmesi gerektiğini söylerler. Ey oğulcuğum iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Evet gördün mü? Bu bölümü biz açı Ki satırdır. Bir ders açı bunu. Allah izni verirsen. Şimdi dedik sabır davette olmasa olmazdır. Yani bir usta, bir marangoz, yani bir demirci, yani bir berber, her sen senatiker bir yere giderken takımı yanında olması lazım. Menzemesi yanında olması lazım. Olmasa senin ustalığın hiçbir şeye yaramaz. Ben ne kadar marangoz olsam, yanımda takımım olmasa bir iş çıkartamam. Ne kadar uzman bir sen aker olsam, yanımda takımım olmasa bir şey yapamam. Davatçı da yanında sabrı taşımasa davet yapamaz. Yapsa da bozar. Hem kendine zarar verir, hem topluma zarar verir, hem dinine zerel verir. Sabr olmasa hiçbir şey olmaz. Yani davacı'nın sermayesi sabırdır. Eğilir siz derseniz biz davatçı değiliz. Hayır her Müslüman davatçıdır. Evet davat bir meslektir. Davat bir Allah vergisidir. Çünkü davat çok önemli bir şeydir. Davat nedir bilir misiniz? Kimin görevidir davat? Peygamberlerin görevidir. Davatçı ne yapıyor? Peygamberlerin görevini yapıyor. En büyük şereftir, en büyük vazifedir. Davat. Nester eliyet ister. Peygamberleri kim yetiştirdi? Allahu Teala. Seni kim yetiştirir? Peygamberler. Onun için davatçı alimdir. Alim de peygamberin varisidir. Ama o değil ki Evet davatçı özel insandır. Herkes davatçı olamaz. Ama her Müslüman bildiği ilmi davetin yapması lazım. O zaman her Müslüman bildiği kadar davatçıdır. Sen mükellefsin, ne öğrendin öğreteceksin. Onun için sene de lazımdır sabır. Sabır her çeşe lazım. Bütün hayatımızda lazım ama davette en önemli. Onun için sabır nedir arkadaşlar? Her musulman aydı ama özel sabır alacaktır. Allah Subhanahu ve teala Nahil surasında peygamberlerin imamı, davetçilerin önderi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sabır tavsiye ediyor. Allah subhanehu ve teala. Resulullah Masumdur. Allah'ın desteğiyle davet ediyor. Allah subhanehu ve teala peygamberine en kuluna kulunaçi rahmet olarak ona aleme, alemlere gönderdi. Sabır tavsiye diyor. Ne diyor ona? Bir de emir ediyor. Tavsiye değil, emir diye diyor ona. Ne diyor ona? Vesbir ve ma sabruk illa billah diyor sabretti. Sabret. Emirdir, فعل emirdir. Vazifen. Sen Peygambersin, görevin sabretmaktır. Sen alimsin, görevin sabretmaktır. Sen davetsizsin, gördüğünü sabretmaktır. Sen musulmansın görevin nedir? Sabretmaktır. Bizim için en güzel örnek kimdir? Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir Müslüman bile düz Müslüman sabretmesi lazım. Sabır neye yarayacaktır? Bütün dininde sabır edeceksin. Asıl sabırçı şeyde olur. Bir Allah'ın emirlerini yere getirmek, yerine getirmek sabr ister, değil mi? İbadetleri yerine getirmek zordur. Bunları sabr ister, sabırdan bunlar olur. Bir de Allah'ın haram kıldıklarına, nefsini ondan sabredersin. Her çeşit şey ister, eğlensin. Ama Allah sınır koymuştur, o açmamakta aşmamakta eder. Sabır budur. Zaten din budur. Allah'ın emri, bir de yasahı var. Onun için Allah-u Resuluna duyur, vasfır, sabret. Ve men sabruke illa billah. Sen sabret, Allah için et. mükafatını Allah verir. Sen sabrediyorsan, dinin için sabrediyorsun. Demek ki ben emrediyorum, benim için sabrediyorsun. Karşılığın da benim yanımda görersin. Senin sabrın, ibadettir senin için. Senin görevin, benim işimi yapmak değil, benim elçim için sabret. E Resulullah'ın varisi kimdir? Her Musulman Resulullah'ın varisidir. Ne kadar ilmi biliyor Resulullah'ın o konuda varistir. Tebliğ etmesi lazım. Sonra Allah subhanehu ve teala teselle veriyor bu emirden sonra. Çünkü neden? Piyasa çetindir. Zordur. Resulullah işkence altındadır. Ne diyor? وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا tekufi ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Olar için üzülme. Bir de olar için üzülme. Senin akraban, amcan, amcan oğulları, ailen, kabilen sana karşı gelirler. Bir de senin için tuzak kuruyorlar. İnsanın en zor tuzak nereden gelir, A ağırına gelir? Kendi aşireti, kendi dostu kendisine tuzak kursun. Bu, düşmanın tuzağından daha ağır gelir. Sonra Allah ne diyor? buyuruyor Peygamberine, ayetin devamında, "İnna Allaha maa al-ladîne t-taqû, Sabrın da, neyini veriyor sana? Sabrın devamlılığın veriyor sana. Nasıl sabra devam edersin? diyor onu da bil ki, Allah muttakilerden muttaki nedir? Her şeyi Allah için yapacaksın. Senle Allah'ın arasına, azabının arasına bir set çekeceksin. Takvabıdır. Diyor, Allah muttakilerdendir. وَالَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> hum <gülüyor> Ki muttakiler de diler aynen zamanda. Muhsin nedir? Ben Allah'ı görmüyorsan Allah benim bütün detayımı biliyor ve görüyor. O zaman ne yaparım? Her şeyimi Allah için yaparım. Bu ayette ne oldu? Baktık sabır ne kadar önemlidir davetçi için. İkinci ayet, Ahkab surasında bir de emir veriyor. Fasbir, sabret diyor. Ama bu sefer insanoğlu her zaman örnek lazım ona. Bu sefer örnek veriyor ona. Diyor, fasbir kema sabara ulul ezmi miner rusuli Ey elçim! Ey Resulüm! Sabret! Sabret! Sabret! Senden önceki ölül azim peygamberler, elçiler nasıl sabrettiyse sen de oları gibi sabret. Bize nasıl dedi size en güzel örnek Resulullah'tır? Resulullah'a dedi, bak onlar sana örnektir. Teselle. Deme ben davatımda niye böyle oldun? Niye ben bu kadar işkence altındayım? Bu davatın sünneti budur. Her Müslümanın işkencesi var. Bak bugün de sıkıntı altındayız. Görüyorsunuz. Tencere çalıyorlar dışarıdan. Sıkıntıdır. Her zaman gül gülistanlık olmaz. Hayat zaten Müslüman meşakkattır. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velev aklına yatmayan akılciler inanmıyorlar Bahar ama bizim muslim rivayet ettiği için bu hadis bizim için Resulullah'ın emridir ve övdüdür. Çünkü bu dünya müminin mahpushanesidir. Kafirin neydir? Cennetidir diyor sabreneceksin. Evet. Sonra bir diğer ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen böyle müjde geliyor. Âl-i Âm suresinde ve laqad kudibe rusulun min qablika fasbir ala ma kudibu fasabru ala ma kudibu wa uddu hatta atahum nasrun ve la mubaddile likelimati llah diyor. Bir senden önceki bütün elçiler yalanlandılar. Tühmet altında kaldılar. Aziyet verildi olara, ama ne yaptılar? Sabrettiler bu aziyetlere. Hatta nasır geldi. Zafer geldi ona. İyidir. Bu peygamber Çin allah Teala sabrı tavsiye ediyorsa bir davetçi daha evledir. O sabrı. Onun için sabır bizim sermayemiz olacaktır arkadaşlar. davetten. Çünkü bu dünya intiham dünyasıdır, iptila dünyasıdır. Her mu'min mufteladır. Bir de bu dünya sıkıntı bir dünyasıdır. Müslüman demesin her şeyin bu dünyada dört dörtlük olur. Her şey bu dünyada dört dörtlük olur. istiyorsan o zaman cennete gerek kalmıyor. Dört dörtlük cennettir. Yan gelip yatmak, çalışmak yok, ibadet yok, neresidir? Cennettir. Ben bu dünyamı cennete bu türlü bu aynayı hiçten çeviremem. Ama bu dünyayı iman gücüyle, he, iman lezzetine çevirdiğim için bu dünya ancak öyle cennet olur. Bu beden nasıl bu dünya için yaratılmış? O bir dünya için de özel bir beden yaratılmıştır. Kalıcıdır ebedi olarak. Onun için bu dünyanın cenneti bu bedene göredir. Bu dünyayı nasıl cennete çeviririz? İç huzurdan. Ama diğer medalyon Nobelci Resulullah'ın dediği gibi bu dünya bize zindandır. Zindan nedir? Çünkü sıkıntıdayız. Ve laqad insane fi kebbt. İnsan surasında Allah Subhanahu Teala diyor ki insan oğlunu kebette yarattık. Kebet nedir? Meşakkat Sıkıntı yoktur. Peygamberlerden daha Evliyaullahlar var mıydı? Sıkıntı içindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan göç etti. He? Karnı yemeye doymadı. İsteseydi doyardı. Ama bu dünya nedir? Sıkıntıdır. Bu dünya böyledir. Onun için her mümin müpteladır. Ama bu dünya dedik Allah yaratmış bizi imtihan ediyoruz. O zaman ne yapacağız biz? Bu dünya bir intihandır, sonda karna verilir elimizi. Yani sınıfta kalırsın, yen geçersin. O tarafın da sınıfı böyle geçersin değil, seneye kalayım. O tarafın dönüşü yoktur. Yen ataştır, ebedi. Yen cennettir, ebedi. Onun için bu dünya intihandır. E bu dünya intihan olduğu için Allah subhanehu ve teala da bizi sabırdan intihan ediyor. O zaman bu dünya nedir? İmtihan tarlası. Allah subhanahu ve teala en kabut şöyle buyuruyor. Diyor ki elif lan min e hasiben nasu en yutraku en yekulu amenna vehum la yuftanun diyor ki insanlar zannettiler ki iddiaçlar biz iman ettik. Ha? Ondan sonra kabul olunsın bulardan. Hayır. Bunlar fitneye muarraz olacaklar. Fitneye karşı ve karşı gelecekler. İmtihan olacaklar yani. Neden? Hakkı gerçekten, sadıktan, Kazip yalancı ayrılsın. Müslümle münafık ayrılsın. Ciddiden, gayri ciddi ayrılsın. Bu imtihan tarlasıdır. Neyden ayrılır derizmını? bunu? Emelden. Sözden hey çeş hey ama amelin de çok az var. Onun için amel önemlidir. Onun için o bir dünyada terazi sadece ameli tartar. Amelin de salihini tartar. Salih nedir? Allah'ın emrettiğidir. Ve laqad Allah ellezine sadiku veley'lem Bundan öncekileri de biz ettik. Allah sadıklardan yalancıları hayırır neyle iftila ile Kim sabretse ne olur sınıfı geçer Sabretmedin o zaman boş laf terazide yazmazdır Bir diğer ayette Muhammed suresinin suresinde sahibine el-fissalatu vesselam ve linabluwannakum hatta na'lama el-mujahidin minkum vas Dürsüzü iftile ederim. İmtihan ederim. Kime diyor bunu? Müslümanlara diyor. Kim diyorsa ben Müslümanım bu hitap ona edin. Dürsüzü imtihan ederiz. İptile ederiz. Bu dünyada hatta mucahitlerden sabirler ortaya çıksın. Onun için münafıklar Medine'den çıkmıyordular. Cihada çıkmıyordular. Ne diyorlar? Ya zordur, hava sıcaktır. Rum tarafında kadınları sarışındır, fitneye oklarız. Bunlar hepsi iyidir. Kimden? Munafıklardan. İşte iddia. Gördün mü? Sabır. Ayet ne kadar önemlidir? Sabredenlerden mucahitler Zaten davetçinin ve mucahidin daha evledir. Sabrı olmasa cihad edebilir mi? Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ insanların en şiddetli iptilaya uğrayanları, en fazla iptilaya uğrayanları kimdir? Peygamberlerdir. Ondan sonra ondan bir düşükler, ondan sonra bir düşükler. Yani imanın ne kadar gücü oldu, o kadar imtihanın seninle ağır olur. Neden? Neden? Çünkü ne kadar ağır olsa o kadar eritilirsin, o bir tarafta kademe kademe cennette derecen artıyor. Hatta Firdos'a kadar gelirsin. Otomatike bağlanmış işte. Bu tarafta ne kadar şiddet o kadar da eritilirsin. Onun için hastalık, insana böyük hastalık verilse, bir tane taunlan ölse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, diyor şehit. Üç gündür kanserden ölüyor. O hak etmemiş. Yazık oldu. Sanki itiraz ediyoruz. Allah Teala onu sevdi. İmanı var ise Allah Teala ona kanseri verdi. sevdi. şehit aldı yanına. Onu. Çünkü burada hastalık bile seni ne yapıyor? Başına ağırlı birer ceffaredir sana. Onun üç Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem hastalıklar insana nedir? Ceffaredir. Günahlarımızı eritiyor. Devamında diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir adam dinine göre iptil olur. Ne kadar dininde sert ise o kadar iptilası şiddetli olur. Ne kadar taviz vermezse allah Teala onu hem de sadece o değil allah Teala insanlar için de onu örnek olarak, herde örnek olarak ortaya çıkartır. Ne büyük bir nimettir. Kim için? Sabreden Nereden iptilayı kazanırsın bu imtihanı neyle? Sabırdan sadece kazanır. Onun için Allah subhanahu Teala sabretmeyenleri ayetlerde her zaman Kur'an'da ne yapmış? zemmetmiştir. etmiştir. Ankebut surasının devamında 10. ayette ne diyor? وَمِنَ nas مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللَّهِ Bazı insanlar da diyor ki, derler ki biz Allah'a iman ettik, iddia ederler. Dilden mü'mindiler. Faida uzu, uziye Allah yolunda bir sıkıntıya, aziyete, iptilat, tarus, kalsa Jale fitnete nasi kâzabı Allah, insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi denkleştiriyor. Yani bugün de ne diyoruz? Adam bugün de biliyorsunuz bu meşhur söz var, etmeç parası diyor. Çoluk çocukçu götürüyoruz. Adam ne yapıyor? Burada ne yapıyor? Haram işliyor, sınırları aşıyor. Ya be haramdır ne yapıyorsun? Eçmek parası diyor. İşte bak gördün mü? Haziyeti Allah'ın azabını insanların azabını Allah'ın azabı gibi sayıyor. Ama hakiki mumin başı geçse Allah'ın bir sınırını aşmaz. İşte Allah Teala ne yapıyor bunları? Küçüm şu. Bir diğer ayette Am hesiptem an tadıhlı cennete, ve nma yatikum mth yatikum mthel alddina mthel alddina klo min qblkum mset, hmd vrâu, albâsâu, vvrâu, İddiayla cennete mi girersiniz? Bese ve zarrat, sıkıntı ve refahiyet geldiğinde size orada intihar olursunuz. İşte. Bu da ne zaman indi? Bu ayet Ahzab surasında. Orada ortaya çıktı. Saflar ayrıldı münafıklardan. Ama iman edenler ne dediler? Allah'ın zeferi gelir. Buna iman ettiler. Münafıklar ne dediler, hanı nerede Allah'ın zeferi? Nerede bize zefer geliyordu? Dediler mi? Nerede size peygamberiniz vaat etmiştir? Biliyorsunuz kandaki kazarçan bir taş sert kırılmadı. Resulullah geldi. Üç tane darbe vurdu. Üç kıvırcın çıktı. Üç ayrıldı. Dedi Yemen Faris, Rum'un saltanatı sizin olur sıkıntı zorlaştıkça Arabler geldiler, yarımada Arapları, ne dediler münafıklar? hani zeferiniz Ama müminler sabrettiler, zeferi gördü. Sabır. Sabırdan yakin tabi, kesri ortaktır. Evet. Onun için sabır arkadaşlar davetçinin hayatında çok önemli yerleri var. Onun için Alimler bu önemleri birkaç önemdir. Ayırmışlar bunları. Bunları teker teker acilaca üzerinden geçeriz. Sabır niye bir davetçi için önemlidir? Bir, bu davette dedik ki, bir davetçi bilmesi lazım ki, sabır bu davetin mayasında var. Kaderinde var. Yani davata soyundun. Zaten Musulmanın kaderinde var sabır. İptila var yani. Bu davette ne var? Kaderinde de iptila var. Bu yola çıktın, iptila olacaksın. Mümin oldun, iptila olacaksın. Bu iptila'yı neyle sabır edeceksin, e, başarı olacaksın? Sabırla. Onun için bir önce davacı bilmesi lazım ki sabır en büyük sermayesidir. Çünkü bu davet sabırsız olmaz. Eğer bu davet sabırsız olsaydı, iptilasız olsaydı peygamberler Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? İşkenceye, iptilaya imkanı kaldı? Muarraz kaldı. Neyle bunu aştılar? Neyle zefere vardılar? Sabırdı. Onu için sabır nedir? Olmasa, olmazımızdır. Bu birinci, bunu bileceğiz. Sabır, yanımızda taşıyacağız bunu. Sabırı yanımızda taşımak değil ki cebine koyarsın para gibi, yani çimlik gibi, yani kitap gibi. Sabırı yanımızda taşımak demesi nedir? O beş dersi dinleyeceğiz. Yani nedir? Sabrın fıkhını bileceğiz. Evet ben sabır ediyorum, iddiadır bu. Ama bunu meydana inerken sabır belli olur. Ben şimdi sizin için burada ahkam kesiyorum. Sabrı beş değil, on derste de anlatırım. Ama bu değil ki ben sabirim. Ne zaman piyasada yaşadım, sabrettim o zaman sabirim. Şu anda ben size dil esnektir, konuşur. Ama bunu terazi tartmaz. Terazi olayım vakıasında tartar. Onun için sabrı yanımızda taşımak fıkhını bilmemiz lazım. Adabını, ahkamını. Nasıl uygula uygulayacağız? Bunu da bilmemiz lazım. Burada bir parantez açayım. Bu türlü ahlaklar İslamiyet'te hiçbir zaman teoriden kazanılmaz. Ne olacaktır? Teoriyle pratik beraber olacaktır. Bu ne demektir? Yani biz hem okuyacağız hadisleri, kitapları, alimlerin yanında okuyacağız. Alimler de bu arada güncel hayatlarında nasıl sabrediyorlar insanlara? Alimlerden haşin necir olacağız o zaman sabrın olduğunu anlarız. Yoksa böyle alimlerden haşin olmasa olmasan sabrını nasıl anlarız? Sabır yaşanılır, Laftan değil. Evet, ikinci önemi nedir sabrın? Bir davetçi davette üç 3 aşaması var. Bu üçünde Sınıfta kalmamalı, sabırdan bu üç aşamayı geçme, geçmeli lazım Birinci aşaması davetten önce. Çince aşaması davetin asnasında, üçüncü, davetten sonra sabretmesi lazım. Birinci davetin, davetten önce ne lazım ona? Davetten önce ihlas lazım. Davetten önce riyadan uzak olma lazım demektir ihlası. Sadece Allah Allah'cımını yapıyorum. Ama bunu indim piyasaya. Neste? Şeytan gelir. Karıştırır. Bıdı budu bıdısıyla. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Niyetinden niyetin üzerine sabredeceksin. Ben bu daveti Allah'cım yapıyorum. Davat aslasında ne lazım? Sabır lazım. Ne, ne de lazım sabır? Ben bu niyetle başladım. Bu niyetimi bozmamak için sabırdan devam edeceğim. Sabır lazım ki ben bu davette hızla başladım. yavaşlamayın, duraklamayın. Sabır lazım. Bir de ne lazım davetin arasında? Sabır lazım insanlara. Davetten sonra ne lazım? Davetten sonra sabır ne de lazım? O da alimler diyorlar üç meselede lazım. Birincisi... Birincisi üçüncü'nün üçü de var. Birincisi sen davetini daveti yaptın. Bunu nasıl devamlılığını, ecrini götürmezsin? Yaptığın davetini, itaatini, taatini sen yaparsın. Yani sen emir bil maruf yapıyorsun, kendin getirmesen ne olur? O davetin tutmaz. Seni karşı taraf duymaz. Bunu ne yapacaksın? Birincisi devam ettireceksin kendin. İkincisi riya, kibir. Başarılı oldun bir de davette riya, kibiri ne yapacaksın? Yok edeceksin. Bu deneyden olur, sabırdan olur. Bazen geliyorlar sana hava veriyorlar, gaz veriyorlar, hocam diyorlar, etrafında dönüyorlar. Ne diyorsan sen buna? Sabırdan bunu yok edersin. Üçüncü, iki tane divan var Allah indinde. Bir gizli divan, bir eşker divan. Her zaman mumin cizli divanda kalması lazım. O ne demektir? Yani sen amellerini cizlilikte eşkere hiçbir zaman çıkartmasın. Her davetinin sabırdan özel amel olması lazım. Yaptığı amelleri de hiçbir yerde kendisine yapması lazım aleni çıkartmaması lazım. Yani ben gittim böyle yaptım filan yaptım. Bunlar nedir? Bunlar sabır, sabırdan olur. Bunlar da daveti bozar. Evet. Bunları yerine getirsek Allah'ın izniyle bir davetçi sabrında üç aşamada da başarılı olur. Üçüncü mesele sabrın önemi. Eyüp ses kapanıyor. Üçüncü mesele sabrın meselesinde Alimler diyorlar ki sabır imanda davette olmasa olmazdır. Bedende baş nasıl olmasa olmaz. Bir bedene baş lazım. Sabra da davete de sabır lazımdır. Olmasa olmazdır. Hatta Hazret Ali'nin radıyallahu anhu arda bir sözü var diyor. El sabru mine l-imani menziletir râsi minel cesedi Sabır imanda, bedende baş gibidir. la اِيمَانَ لِمَا لَا صَبْرَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَا جَسَدَ لِمَا رَأْسَ لَهُ Bir tanenin başı yokuysa bedeni bir şeye yaramaz, bir sabır sabrı yokuysa imanı da bir şeye yaramazdır. Demek ki sabır nedir? Davette bir insanın bir davetin neyidir? olmasa olmazıdır. O kadar önemlidir. Alimler başı sabrı başa benzetmişler. Dördüncü meselesi sabır dört saadetin dört şartından birsidir. Bu dünyada saadet dört şartı var, dört rüknu var, dört olması olmazı var. Dört tıkmaya üzerine korunmuştur. O da hangi suradedir? Kim bilir? Ha? Asır, maşallah. Maşallah iyi yetişmişsiniz maşallah. Asır suresi olması olmazımızdır dedik. Ne diyor Allah Sübhanu Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. Allah Teala Asr'a yemin ediyor. Asr dediği nedir? Zamandır. Datayla. İnnel insane lefi husur. İnne burada nedir? Littekid. muhakkak. İnsan husrandadır. Allah yaratmış insanı. Hepsi husrandadır. Öyle mi? Evet öyle. Adem oğlundan kıyamata kadar, e, Hazret Adem'den kıyamata kadar ne kadar insan yaratılmış? Hepsi husrandadır. Toplum böyle atarsın. Mesanın üzerinde her şeyi böyle atarsın aşağıya. Böyle. Hepsi cehennemdedir. Allah yemin et. Ondan sonra ne diyor? Müjde geliyor. Diyor illa. ille. İlle dedir her zaman ne olur? Azınlık için. Hepiniz dışarı çıksın, Ahmet, Mahmud, İbrahim kalsın burada. Ama on tane kalsa illelikten çıktım. Değil mi? Her zaman azınlık. Allah Teala burada diyor, insan oğlu kusrandadır. Biliyoruz, binde bir tane cennete giren. Şeytan kazanır. Bu konuda evet. Şeytan kazanır. Allah-u Teala dediğer, evet. Senin hüsnü zonunun adam oğlunda çıktı. Ayette geçti gibi. Şeytan kazanır. Evet. İlla dedi. İlla her zaman azınlık için olur. İstisnadır. Orada işte o dört saadeti, mutluluğun dört rükmünü Allah-u Teala bize veriyor. Birinci. Kimlerdir ya Rabbi? İllellezine amenun. Olar iman ettik. Saadet İmansız olmaz. Bu birinci rükû. İman nedir hepimiz biliyoruz. İman sallama değil. İddia değil. Biraz önce gördük münafıklar da iman demişler. İman neyle olur? Kalpte itikat. Dilde söylemek amelde ikrardır. Bu üçü yekparedir, Birbirinden etten dırnak gibi ayrılmaz. Bu üçünü yerine getirdin terazi tartar. Yoksa senin imanın çoğal engel boştur. Başına vuralar, yüzüne çalırlar cehenneme seninle götürürler onları. Çinci va amilus salihat. Bak gördük mü? Salih ameli işlemesek, iman nedir? Boş laftır. İman kuru iman boş laftır. Bu çinci. Mutluluğun neyi? Saadetin tiçmeleri. Üçüncü va tawa sobil hakkı. Tawa nedir Yani emir bilmeği var ne? kerdir işte. Gördük mü nereden çıktı? Altıncı rükündür bu. Tavâsav bil haqqi. Eyliğe emrederler, kötülükten nehy ederler. Otomatik olarak hakkı tavsiye yani kötülükten nehy ediyorsun. Allah Teala nedir? Belagatlı konuşur. Bu Çin üçüncü. Dördüncü nedir? Ve tavâsav bil sabr. Sabrı birbirlerine tavsiye ediyor. Gördük mü? Sabır ne kadar önemlidir? Dört mutlulukta e, mutluluğun dört temelinden birisidir. Var mısınız sabır arkadaşlar? İnşallah. Şey sabır olmasa zaten olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Beşinci mesela sabır hüsnü huluk bilirsiniz nedir? Güzel ahlakın olmasa olmazıdır. Sabır, güzel ahlakın olmasa olmasıdır. Yani bir musulman güzel ahlak sahibi olmanız dursa sabır lazım. Sabır olmadan nasıl insan güzel ahlak sahibi olabilir? Güzel ahlak sahibi olmadan nasıl cennete girersin? Ben burada müjde veriyorum. Güzel ahlak olmayan cennete girmez. Girse de cayır cayır yandıktan sonra girer. Yüzü kara. kare Hayat suyunda yakanılır, çıkılır, cennette dolaşsa da diğerler ona bu cehennemidir. Yani cehennemden çıkmıştır. İlk vehleden, ilk zamandan cennete girenlerden değil. Ebedi de böyle kalacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? اِنَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا اِنَّ اَحْسَنَكُمْ اِنَّ اَقْلَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْسَنَكُمْ ahlak. Diyor ki, en güzel ahlaklınız benim kıyamet, şey, cennette en yakın meclisinde oturanlardır. Ne kadar dünyada güzel ahlak, o kadar Resulullah'ın cennette yanındasın. Yani cennette derece derecedir. Resulullah nerededir? Fülleh Saale'dedir. Yüzüncü derecededir. Sen neredesin cennette? Birinci derecededir. Güzel ahlaklı değilsin. Onun için hüsnü huluk nedir? Bütün peygamberlerin neydir, Olması, olmazıdır. Allah-u Teala hüsnü huluk'a verdiğini hiçbir şey şeye vermez. Evet! Onun için hüsnü huluk, bir davetçi, hüsnü huluk sahibi olmasa davet yapabilir mi? Örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar sabırlıydı. Arabi geliyordu, aziyet veriyordu ona, sabrediyordu ama. Hüsnü hulukta bizim için örnek. Bu da önemli. Altıncı önem, sabır davatte o kadar önemlidir. Allah Subhanehu Teala sabırı Kur'an içerisinde dokuzan yerde zikretmiştir. Yani Kur'an içerimi bir gün hatmederkeniz, alın bir kalem elinizi, nerede sabır geçti yazın. Bir, bu ayette, iki, üç, dört, bakarsın dokuzan yerde sabır geçiyor. Demek sabır nedir? Bizim olması olmazımızdır. Sabırsız insan olmaz. Bir mumin sabırsız olmaz. Hele davatçı hiç olmaz. Çünkü davatçı özel insandır. Normal bir insan değil. Sen Resulullah'ın görevini yapıyorsun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görevini yapan adam ne yapar? Onun temsil ediyor. Kötülük etsen ona gönderirsin kötülük. Onun için sabredeceksin. Resulullah sabırdan başarılı, başarılı oldu, sen de sabredeceksin. Yedincisi, sabır, davette sabır, Allah'a yakın düşmeden en önemli nededir? Meselelerden birisidir. Yani her davetçi sabrettikçe, tabi her Müslüman sabrettikçe ama davetçi özellikle sabretse ne kadar sabır o kadar Allah Subhanahu ve teala'ya yakın düşer. Ne dedi Allah subhanehu ve teala? İnnemâ yuvaffes sabirun ucûrehum bi ghayri hisâ. Evet. Zumar şurasında Allah subhanehu ve teala diyor sabra verdiğimi hiçbir şey vermem. Sabirlere hesapsız olarak ecir karşılığı verelim. Onun için sabır ne kadar önemlidir. Ne kadar sabır ettikçe sen Karşılık hesabı, biliyorsunuz bir hasene yedi e, karşılığı var. Bir salih amelin yedi hasene karşılığı var. Yedi kadar çıkardı ve yu'tillâhu men yeşe' İstediğini de istediği kadar verir. Ama sabır için Allah Teala kullanmış bir gayri hesap. Hesapsız, yani melekler hesap tutmaz. Melekler defter kalem tutmaz sağdaş olda. Bu kadar ecri var, çarpanlar bu kadar, terazide bunlar çıkar önüne. Sabrettin, tamam. Orada hesabı Allah tutmuş senin O görevi Allah üstlenmiş senin Subhanehu ve Teala. Bir gayri hesab nedir? Yani hesabı benim ilmimde gizlidir. Orada kim verir onu hesabını? Allah Teala verir. Hesapsız vereceğin. Meleklere paydos demiş bu konuda. Ne kadar sabır önemlidir arkadaşlar. Hiçbir hiçbir ibadet sabır gibi değil. İlla alimler demişler oruçta gelmişti. Orucun da püf noktası nedir? Sabırdır. Sabır olmasa oruculuk olmaz. Gördün mü? Ne kadar sabır önemlidir. Sekizinci mesele Allah'a davet uzun bir yoldur, meşakkatli bir yoldur, Cünde ölümü yaşamayan bir yoldur. Onun için sabır, davacıysin çok önemli bir meseledir. Sabr edeceksin. Çünkü diyorlar alimler, davet cihattan daha önemlidir. Cihad nedir? Sabr ise. Cihadda sahaya gidiyorsun, bir saat sabr edersin, Allah yolunda şehit olursun. Ama davetçi hayat hayatı boyunca her gün ölümü yaşıyor. Neden? İnsanlardan cihad ediyor. Çıkıyorsun dışarıya sana bir şey söylüyorlar, sabrediyorsun. He? Her anın bir ölümdür. Onun için alemler bil ittifak demişler Allah yolunda davet cihattan daha önemlidir. Sabır meselesinde. E davet nedir? Olmasa olmazdır. Cihad nedir? Hayır, cihad istisnade olur. Asıl değil cihad. Cihad istisnadır. Vesile bir değil. Asıl gaye nedir? Davattir. Biz insanları İslam'a davet ediyoruz. Ataştan kuruyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Biz insanları gelmemişiz öldürmeye. Çafiri bile öldürmeye gelmemişiz. Çafirin hidayet vesile olmaya gelmişiz. Ama ne zaman çafir inat etti, önümüze çıktı, engel koydu, Kardeşim git oyana, gitmedi, dâtil dili anlamadı, o zaman akhir dava onun başına almak lazım. Bu da nedir adı? Cihattır işte. Yoksa biz gönderilmemişlik insanları yem yem gibi öldürür. Öyle bir şey yoktur. Ve bu Avrupaların tanımıdır. Müslümanlar diyorlar, kılıç zorıyla yayıldılar. Hayır, biz davetten yayıldık. Kılıç zorıyla yayılmadı davet yayıldı. Kılıç sadece önümüzdeki engelleri kaldırdı. Ondan sonra girdikleri yere Müslümanlar tarih boyunda bakın. Müslümanın girdiği yerler adamlar diyorlar Müslüman oluyorlar. Ondan sonra diyorlar geç kaldınız bile. <gülüyor> Hıms'ta da bunu Halid ibn Velid yaşadı. İki hafta Hıms açtı. Ondan sonra anlaşma yaptı, çekildi Hıms'tan. Bunları teslim etti. Hıms halkı o haftada Musulmanlarından gördükleri ahlakı Rumlardan görmemişler. Ağlamaya başladılar. Bizi bırakmayın, gitmeyin dediler. Ondan sonra bozdu şey. Bir de Halit Hüms'ü ele geçirirken içeride insanlar Hüms halkı kapıyı açmaya kalkırdılar şey için. Halbuki onlar Hristiyan. İşte bizler öyle. Orta Asya'yı biz Hristiyan açmadık evet onun için davatçı ne yapacaktır sabır uzun yolun sermayesi nasıl arabayla yolculuğa çıkıyorsun benzinin olmasa bir şey yapmazsın yen yani aldın arzakını sefere çıkıyorsun arzak almadan yolda kalırsın davatçı da sabrı yanında taşımasa yolda kalır çünkü sen çıktığın yol sabır istiyor insanları gelmişsin şahvetlerinden işte görüyoruz. Bak bugün de 90 senedir bunlar böyle yetişmişler. Biz geliyoruz kaç senede istiyoruz bunlar bizim gibi olsun. Olmaz. Zordur. Anlatabildim? Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Bunların aziyetlerine meşakkatlerine sabırdan aşacağız. Evet. Dokuzuncu sabırın makamı çok yüksektir. Neden? Çünkü alimler diyorlar ki sabır kimin sermayesidir? Peygamberlerin sermayesidir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta alimler diyorlar sabır bütün peygamberlerin ve bizim resulumuzun hepsinin üzerine salat ve selam olsun başarı, sırrı formülü nedir? Sabri. Ekseni mi diyorsunuz? Ekseni ne desek sabriymiş. Sabr olmasaydı Başarı olmazdı. Onun için sabır çok önemlidir. Onun için Allah Subhanehu ve Teala Rum şöyle buyuruyor. Diyor ki fasbır. Sabret, emrediyor. İnne va'de Allahi <gülüyor> Allah'ın va'di haktir. Ne va'di? Kim hatırlar Allah'ın va'dini? kana hakan aleyna نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ benim üzerime vaiddir, hakdır, sözdür, müminleri zefere getirir. Ama ben müminim hadi zefer gelmedi. Demek ki sen mümin kriterlerini, mümin sıfatı hak etmişsen zefer muhakkak sendir. Allah'tan başka sadık sözlü var mı? Haşa! Onun için Allah bir şey demişse doğrudur. Bize zefer gelmiyorsa demek ki biz kriterleri yakalamamışız. Yakaladın zefer gelir. Ne diyor ki? Fasbir. Sabren Allah'ın vaadi haktir. Hangi vaadi? Muminleri zefer Demek ki biz sabredeceğiz. Eydir hakiki mümin neyle olursun? sabırdan olur. Sabr olmayan mümin olur mu? Dedik Allah'ın emirlerine sabrederiz. Yasakların önünde durmaya sabrederiz. Bunu da açsak işte Luqman'ın okuduğu vasiyeti. Luqman-ı Hakim oğluna Allah Teala Kur'an'da zikredilmiyor. Ya bu ne? Ey oğul diyor. Akimussalate namazı ikamet et. Akim nedir arkadaşlar? Bak bu çok önemlidir. Her yerde ikametu sana geçer. Akim nedir? İkamet et. İkamet nedir? Yani ayakta durut. Yani ayakta durutmak ne demektir? Yani sen bir apartman yapıyorsun. Bu bu apartmanı ben ikamet ettim. Yani bu apartman bitti hat safhasına geldi. Mükemmellik budur, bitti. Yani ustaların elini çekler, anahtar teslim. Bu ikamattır. Ama sen bir hele suvası kalmış, ıvır zıvırı kalmış, sen bunu satıyorsun. Ya adat değerler, ne, ne diyorlar sana. Bu bitmeden sen bunu bize sattın. Onun için sen dosyana beş günde, beş vakitte namazı tam ikamet edeceksin. Yani Allah'ın istediği gibi şartları, rükunları, adepleri o, o, okurken Aklın, zihninin hepsi içimde olacaktır. Bu namazı ikamet etmektir. Yoksa beş vakit namaz biz de kılıyoruz. Ama ikamet ediyoruz, hayır. Allahu Ekber dedin, çarşı, hesap, çoluk, çocuk hepsi gelir. Selamu aleyküm dedin, sanki fişi çekti şeytan, hiçbir şey olmadı. İstiyorsun, çoluk, çocuğu düşünersin, düşünemezsin. Demek ki ikamet nedir? Şeytanla mücadeledir. Ne ister şeytanla mücadele? Sabr ister. Bek dakikadır. Sabrederim. Şeytan yüz çocuk çocuk gelse boş ver. Ben Allah var. Ben şimdi ben beş vakayı dakika, beş vakayı ardım Rabbime. Hatta o dosya namaz dosyası dolu geçsin hiç. Wa amr bil ma'roofi wa na'ân al munkar. yani peygamberlerin vazifesini yap. Sonra ne diyor? Luhman. <gülüyor> hakimdir. Hikmet sahibidir. Vazbir Sabret. Neye? Ala ma asabak. Sabret senin başına geldiği musibetlerde. Musibet nedir arkadaşlar? Büyük vehim şeylerdir. Bir davacı sokakta elde musibete maruzdur. Alay ederler, laf ederler, her şey yaparlar sana. Bunu biz daha iyi anlıyoruz. Bizim toplumala özellikle Türkçede daha iyi anlıyoruz. Çünkü bunları iyi yaşıyoruz. Ondan sonra inne zalike min azmi umur. Bu da azimet sahiplerin görevlerinden, sıfatlarından birisidir. Kimdir azimet sahibi yani? Peygamberler. Gördük mü ne kadar önemlidir. Evet. Onuncu davatçı alimler diyorlar ki hiçbir zaman örnek olmaz illa sabırda. Resulullah bize örnek miydi? Neyle örnek oldu? Sabırdan oldu. Bak işte bu kadar emir geldi özünde. Sabret, sabret, sabret. Hatta örnek oldu. Biz de davacıysak, yani Müslüman ıysak toplumuza örnek olmak için ne yapacağız? Sabredeceğiz. Sabr örnek olmaz. Onun için Allah Subhanehu Teala ve ibad-ı Rahman'ın kulları var ya, ibad-ı Rahman. Oların vasıflarında, Furkan surasında ne diyor? Onlar ne diyorlar? Vajal nālil muttaqīne Bir dualar Allah'tan, Ya Rabbi, bizi muttaqilere imam yap, önder yap. Bir de demiyor insanlara, Müslümanlara, Müslümanların içinde de bak himmet yüksek olacak arkadaşlar. Deme cennete sokmanı, kıyısına, köşesine. Hayır. Fırdousu soracağız. İşte burada dememeni örneği hayır, muttakilerin imamı yap beni. Allah Rahman'ın ibadını böyle tanıtır bize. وَجْعَلْمَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Yok lülmuslimine imamı. Ehli takvanın da imamını yaptı. En zirveti. Ama neyden oluyor? Bu imamet neyden hasıl olur? Diğer ayette secde surasında Allah subhanahu teala açı oluyor. Ne diyor? Ve ceallâ minhum immetem. Biz de onlardan imam yaptık. Gönderdik onları. Yehdûne bi amrine. Neyle oldular? Bizim emrimize, bizim emrimiz üzerine hidayete öğrettiler. Neyle? Cevap geliyor, şartın cevabı geliyor. Lema sabırı, Sabrettikleri için. Wakânu bi ayyatinayuqinun. Çünkü neden neden de sabrettiler? Çünkü imanları vardı. Gördün mü iman? Sabır kisi birbirinden ayrılmaz, birbirine baştan ceset gibidir. Neyle iman olursun? Sabırla. Neyle sabır olursun İmam. Et tandırnak gibidir. Onun için şeriat paketi demişiz. Şeriat pakettir. Olmaz cımbızdan bir şey çıkartacaksın. Hepsini alacaksın. Amel edeceksin. Onun için itikatta hepsine inanmasan bir cüzisini inkar etsen kafirsin. Ama amelde öyle değil. Hepsini iman et. Amelde bazında sınıfta kalsan imanın gitmez. Ama zedelenir. Evet. On birinci Sabır 11 sabır, zeferin neyidir? Anahtarıdır. Aferin Miftah el Faraj. Sabır, sıkıntının, farajın, refahiyetin anahtarıdır. Hiçbir zaman düşmana galip gelmez, illa ki sabırdan. Tabi sebep aldıktan sonra. Sabredeceğiz. Cihad sabır ister, davat sabır ister. Çalışmak, sabr ister. Allah subhanahu teala bunu çok barrakça anlatıyor. Yani kalbi olan inançı bunu menzeme eder kendine. Bak ne diyor Allah subhanahu teala. Bak bu de bizim bu yaşıyor. Bak tencere çalıyorlar dışarıda. Ha? Bunu bu ayeti burada tecelli edeceğiz. Ne diyor? Bak. Bakın. Dinleyin. Ve intasbiru. Siz sabretseniz bu tencere çalmaya bu yatmaya dökmeye sabredin ve takv bu sabrınız da Allah rızası için yapın Takvabıdır. Allah rızası riya için değil ve takv Allah'tan korkun her adımınızı Allah'a atın. yok AK Parti için yok Ahmet Ahmetçi Mahmut için hayır Allah çatacağız sabredeceğiz Allah atacağız. ne olacaktır la yedurukum hayduhum şey'a Oların bu planları size zarar vermez İn Allah daimae amelun muhit. Allah onların planlarına ihate etmiştir, biliyor. Yeterçisiz sınıfta kalmayın, onların planları hepsi boşa çıkar. Neyle? Sabırla. Sabır edeceğiz. Sabrettik, takva ehli olduk. Allah bunların planlarını boşa çıkarttı. Biz de yarın göreceğiz. Bakın bu büyük bir planıdır oynanıldı Türçe üzerinde. Ama inşallah müminler sabrederler. Bu plan bozulur. Allah'ın izniydi. Evet. Allah subhanahu ta'ala el-ümran'da başka bir ayette diyor ki malınızda, mülkünüzde zaman daraldı. He? Bunları ve da fitneye uğrarsınız. Ne zaman sabretseniz o zaman nedir? Kazanırsınız. Oğlun ölür, malın gider, eşin ölür. Ne yapacaksın? sabır edeceksin, kazanırsın. Evet, onun için Hazreti Yusuf'e Hazreti Yusuf'un kıssası arkadaşlar aslında bu çok uzun sürerde, ama ben kısa kesmeye çalışayım. Sabır meselesi çok lezzetli bir meseledir. Bakın Hazreti Yusuf'un kıssasına baksanız âlimler diyorlar ki sıkıntı oldu Hazreti Yusuf'un kıssasını teselli alırsın. Hazreti Yusuf neyle kazandı? He? He? Sabırdan kazandı. Sabrun cemil. Allah fik şeyh Abdülkerim. Sabrun cemil. Karidir. Kur'an ehli bak Kur'an'dan haşin nasir olsun bak cevabın da Kur'an'dan olur. Ne dedi? Yusuf sırasında? kardeşleri geldiler onu tanır çar, "E inne le ente Yusufun." Ha sen Yusuf musun?" dediler. Kardeşini getirdi Binyamin yanına. "Ha Yusufun ve Evet ben Yusuf'un, um, bu da kardeşimdir. Sonra burada hiçmet geliyor. Diyor ki kadmenallahu aleyna. Allah minnet etti bizim üzerimize. Neyi minnet etti? İşte bak sizi ayağıma getirdi. Kardeşimi da yanıma getirdi. Babamı da getirecektir. İnnehu men yettaqi Hazreti Yusuf diyor kim Allah'tan korksa ve sabır sabır dediyse feinnallaha la yudi'u ecrel muhsinin. Allah mühsinlerin eclini boşa çıkartmaz. Hazreti Yusuf sabretti. Nelere sabretmedi? Çocuk yaşından sabretti. Her şekil iptilere uğradı. Ondan sonra koltuk fitnesi geldi onun için. Orada da sabretti. Taviz verdi mi? Vermedi. Sabretti ne oldu? Allah hem planinde davetinde hem de ailesinde Allah subhanahu teala başarı verdi ona. On üçüncü sabır davetçinin en önemli meselelerindendir dedir çünkü davetçi sabır olmasa davetçi hiçbir şey yapamaz alimler diyorlar çünkü sabırdan davet yapılır sabır olmasa sen insanların aziyetine sabır olmasa iptilanın şöhretin bir de bu da bir tarafı var şöhret de var bir günde görüyoruz bazı hocalar medyacı hocalar sınıfta kalıyorlar. Eskiden çok ehli takva başlıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Onun da madalyanın o bir yüzü var. Şöhret şü, şü, oldukça, yayıldıkça, her şey senden bahsettikçe bu sefer de sınıfta kalıyorsun. Ne, ne ister? Sabr ister. Fitneye kapılmamak sabrı. Evet. On üçüncü arkadaşlar sabır nedir? Dedik ki mekârimul ahlak ahlak paketinin neydir? Sabır olması olmazıdır. Yani ahlak paketidir sabır. Öyle diyelim. İslam'da ahlak paketi senin Resulullah'ın firdosuna koyar. Değil mi? Başka nereye gideceksin? O paket yanında olsa o da nedir? Sabırdır. Sabır paketi yanında oldu. Ahlak paketi bütünü sabır paketinin içindedir. Yani senin helim nedir? Sabır ister. Öfkelenmemek nedir? Sabır ister. Cömert olmak nedir? Sabır ister. Bir sürü meseleler var. Bunlar hepsi sabır paketinin içindedir. Onun için bu sabır paketini yanımızda taşımamız lazım. Fakırlı bilmemiz lazım. Sonra dedik ki alimler düllar 14. önemi sabır imanın yarsıdır. İman şeyden oluşur. Şükür sabır. Şükür artı sabır imandı. Ne diyor Allah Subhanahu Teala İbrahim suresinde? ''İnne fî dâlike le âyâtin lükulli sabbârin şekûr.'' Sabbar, sabırda uzman olan. Yani sabırdan tanınan. Sabır onun uzmanlık alanıdır. Nasıl saim, kaim diyorlar. Saim nedir? Bu adam savvamdır. Yani her zaman oruçtan meşhurdur. Bu adamı görsen oruçluk adına gelir. Kavvan, bu adamı görden gece namazını hatırlarsın. Sabbar da sabur hak ettir. Şakur da şükür etmektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَجَبَنْ لِا اَمْرِ مُؤْمِنْ اِنَّ اَمْرَهُ كُلُّهُ Müminin emri çok enteresendir. Bütün emri khirdir. Bu da sadece mümin içindir. Bir musibet geldi başına sabreder. Ee, bir Rafahiyet geldi, şükreder. İşte sabırdan şükür, kişi birbirini tamamlar. Bir de sabır nedir? On beşinci, sabır sabırdan sabırdan ahlak paketini elde edeceksin. davet paketini elde edeceksin. Sabırdan mükemmelliği elde edeceksin. Sabırdan neyi elde edeceksin? Örneklik elde edeceksin. Sonuçta cennet elde edeceksin. Eydir sabır nedir dedir. Bunların nedir pardon? Bu örnek almak için nedir? İçi şey lazım. Birincisi azimet, ikincisi sabat. Hiç gördünüz mü bir başarılı azimetsiz insan başarılı oldu? Walaki ehli dünya da olsa. Ha? Azimet nedir? Yani bir noktaya çitleneceksin. O, ben hayatım verdim o noktaya. Hedefe ulaşacaksın. Bu azimettir. İkincisi bu yolda zigzag cizmeyeceksin. Hedefine çitlendin o hedefe yolda durmayacaksın. Bu çizsi ne Sabr ister. E bir davetçi nedir? Hem azimettir hem sabrdir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ne diyerdir? Allahumma inni es'eleke es'eluke sebate fil amri vel azimete alel rüşdi Sırat müstakim. Hedef cennet, sırat müstakimin üzerinde sabit kılmanı. Azimetimi de rüşt üzerine koy. Rüşt nedir? Yine sırat müstakimdir. Azimetimi aynen tampoda devam etmemi bana nesip eylem. 10 16 sabır davetçinin meselesi arkadaşlar nedir? Davetçi sabrı olmasa Hiçbir zaman kendini kontrol edemez. Yani bilmem Türkçe nedir? Yani biz halk dininde ne diyorlar? Yani bir emniyet sibobü gibidir. Yani sabrın olmasa o insan kendini kontrol edemez davette. O davet, o sabır senin neydir? Kontrol mekanizmidir. O olmasa yapamazsın davet. Sabırdan davet yapılır. Sabır olmasa kendini Nefsine hakim olamazsın. Sabır olmasa cesur olamazsın. Sabır olmasa dedik ki aklınla hakim olamazsın bir meseleye. Öfkeyle yaparsın. Sabır her şeyin neyidir? emniyet Mekanizmestir. Sabır bir şeyin yanında taşıması lazım. İşte sabır, sabır, sabır. Resulullah'ın dediği gibi. 16. Acele bitirelim. Sabır dürücü, makamı peygamberler makamıdır. O kadar yücedir. Allah Subhanahu ve teala Kur'an'da bir yüce ahlakla sabırı ne yapmış? Beraber yapmıştır. Meselen dedikçi şükürden sabırı birbirine dört ayette bağlamıştır. Biraz önce dediğimiz gibi. İnne fî dâlike le-ayâtin kulli sabbârin şekûr. Sabırdan şükrü bir araya getirmiştir. Şükür nedir? İmanın yarısıdır. Gördün mü? Tevekkül nedir? Bir mümin tevekkülsüz olur mu? Olmaz. Kime tevekkül ederiz? Her şey Allah'a. Allah'a tevekkül etmezsem biz yandık. Sabır o kadar önemlidir. Tevekkül olmasa sabır olmaz, sabır olmasa tevekkül olmaz. Ne diyor? اَلَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sabredenler Allah'a tevekkül ederler. Sabredenlerin sıfatından Allah'a tevekkül ederler. Sonra sabrı neye bağlamış? olması olmazımıza Resulullah'ın gözünün neyine? Ha? sevincine. Nedir o da? Namaz. Namaza bağlanmıştır. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki bu yolda sebat kılmak için ve istiinu. Desteğinizi alın? Ve istiinu bis ve salat. Sabırdan ve namazdan alın desteğinizi. İnna'llaha Allah sabır edenlerdendir. Sonra sabrı neye bağlıyor? Tesbih istiğfara bağlıyor. Allahu Subhanahu taala ayette: "Vasbir rabbika." Allah'ın hükmüne sabret diyor. "Fe bi a'yunina." -e Sen bizim gözetimiz altındasın. "Ve bi hamdi rabbika hīne tequm." Sabret e, şey yap. Sabret bizim hükmümüze, ondan sonra tesbih et. Gördük mü? Sabr olmasa tesbih olmaz, tesbih olmasa sabr olmaz. Hiç gördünüz mü birden Allah'tan uzaktır sabredebilsin? Edemez. Tema küle etmese sabredemez, namaz kılmasa sabredemez. Bunlar hepsinde hikmet var. Bir de sabrına bağlamış mı? Cihad'a bağlı Cihad olmasa sabr olmaz. Sabr olmasa cihad olmaz. Cisbi birbirine otomatik bağlıdır. Sünma innabakalilladine hajru min bagdi ma futunyu futun futunyu futun tutunun sonra cihad edip sabredin in robbuka min ba'daha lagafurur rahim ki sabrettiler hicret ettiler fitneye uğradılar maraz kaldılar ama sabrettiler cihad ettiler Allah onları zaferle kavuşturdu sabrı neye bağlamış bir de takvaya bağlamış ve in tesbiru ve tettequ fe in zalika min azmül umur <gülüyor> sabrettiniz takvaya ettiniz bu ülül azm sıfatından en son olarak sabrı rahmetten bağlamıştır. Vetavasav bil hak, bis sabr ve tavasav bil merhamet. Müminler neye sabr ederler? Birbirlerine vesayet ederler. Merhamet ve sabır. Rahmetten sabır birbirinden ayrılmaz. En son olarak arkadaşlar, sabır bu dünyanın ve o bu dünyanın neydir? Her anahtarıdır. Sabır olmasa ne bu dünyayı ne o dünyayı kazanabiliriz. Yedikçi alimler diyorlar bu dünyada bir cennet var bu cennete girmezsen o bir dünyadaki cennet yoktur sana bu dünyadaki cennet nedir arkadaşlar Allah'ın meyvesi altında olacaksın o nedir yani Allah'ın kulu olacaksın bu dünyada sen cennettesin kulluk da para pullan değil saltanetten değil ne denir burada burası adet o da nedir Allah'ı kabul ettin Allah seni kabul eder. Burada ne tecelli etti? Ashab-ı kiram da. Olar Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Ne demektir Allah'tan razı oldular? Yani Allah Teala'yı hakkıyla tanıdılar. Onu Rab kabul ettiler. Allah da onları kul kabul etti. Sen bu dünyanın cennetine, ahiretin cennetine istersen sabredeceksin. Çünkü sabırı Allah Teala acayip sabır verdiğini hiçbir şey dedik olmamıştı. Bir, Allah Teala diyor, ben sabredenlerdenim. Meyyesini sene verdi. Allah seninlendir. Ne zaman istersen Allah senin olsun. Her zaman için Allah benim olsun. Sırtım yere gelmez. O zaman ne diyor Allah Teala? İnnallah hamas sabri. Allah sabredenlerdendir. Hadi sabret. Hep şey verme, sabret. Çinci, sevci. İstemiş Allah seni sevsin. Allah sevmese seni yandın hem bu dünyada hem o dünyada. Ne diyor? Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabır edenleri sever. 3. Allah senin üzerine dua ve dua eder, istiğfar eder, mağfiret verir ve bütün meleklerin duasını kazanırsın. Neyle? Sabırdan. Ve beşşirü's sabirin. Sabirlere müjde ver. Kimdir olar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ Bir musibet gelse başlarına. Musibet burada çok böyük, vehim şeyler. Bu da ölümdür diyelim. قَالُوا Derler ki اِنَّا لِلَّهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. اُولَٰئِكَ O'lar üzerine, işte bu sabirler üzerine ne var? Aleyhim صَلَوَاتٌ min رَبِّهِمْ Allah'ın salavatı oların üzerinedir. rahmet rahmetu ulaiha ve humul, humul muhtedun dediği şey salavat Allah'tan olduğu mağfirettir. Melekten olduğu duadır. Evet. Dördüncü, sabreden zafer olur. Bela in tesbiru ve teteku Allah subhanahu teala ne diyor ve yu'tukum min fauriikum hada yumditkum rabbukum bi 5000 min el melaiketi Diyor, sabretseniz, takva etseniz size sefer gelir, melekler gelir birer savaşta ki Savaşı'nda geldi. Bu da onu içinmiştir. Için Beşinci dedikçi sabretseniz düşmanın planlarını boşa çıkartırsınız. Onu da dedik. Altıncı ve sonuncu sabreden cennete girer arkadaşlar. Ne diyor? Allah Subhanahu Teala Ulaike yücevnel gurafe bima saboru ve yulquna fiha tahiyeten ve selam. Bular cennette gurefe yani haneleri, şatoları, mekanları cennette gelir. Parsalın senin, alanın, çiftli alanın elinden tutar melekler. burayı ulaika yut'una'l gurefe. Karşılığını ceza nedir? Mükafat karşılığı, bir şey karşılığını neyle veriyor? Bime sabar. Sabrı da. Zaten dedin Eşhedü en la ilahe illallah artık sabır senin olması lazım. Ne zamana kadar? Burdayı burada, burada ruhum buraya gelip la ilahe illallah diyene kadar. Bu ki la ilahe illallah arasında sabır ister. Bu sabr ettin cennette derler seni al. Bunun karşılığı sana cennet. Allah hepimizi sabır edenlere derler. Hakiki müminlerden eylesin. Allah bizi kitap, sünnet ve salef-i salihin yoluna davet edenlerden eylesin. Oların yolundan gidenlerden eylesin. Sabrı bize gani gani nesip eylesin. Ve rahmet eylesin. Bizi de onlara ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.